Etiketinde organik yazan her gıda gerçekten organik mi? Organik ürünler neden pahalı gibi sorular yanıtlanıyor. Rehbere katkıda bulunan isimler arasında ise Özlem Bağiran, Tarık Bakmaz, Profesör Hulusi Barlas, Nurhayat Bayturan, Doktor Gülay Beşirli, Doçent Cem Özkan, Profesör Tayfun Özkaya ve Badır Ünsal gibi isimler de var. 101 soruda organik ürünler rehberi Nature Geography'nin